وَمَنْ يطع الله وَالرَّسُولَ فؤلاء مع الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عليهم فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم من الشهداء ومن الانبياء والشهداء والصديقين والصالحين تخشن الى رفيق الفضل من الله وكفى بالله عليم صدق الله العظيم ve bellona resuluna nabiul kerim ve biz de o zalike <Sessizlik> min'şakirîn kalbin çok aziz çok efektif muhterem bugünkü dersimizde Allah ve resulünün sevgisi Allah ve resulüne itaat şeriat ve sünnete tebaiyetin önemi üzerinde hasbuhal edeceğiz Teala. <Gülüyor> Muhtelel Müslümanlar zaman zaman derslerimizde ifade ediyoruz dünyada bütün saadetlerin başı ve temeli Allah ve Resulüne itaattır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 huzurla yaşamışlar, dünyada rahat ve saadet yüzü görmüşler, ahirete intikal ederken de sevinerek, gülerek Allah'a dönmüşler. Değişmeyen ölçü Hangi kavim ve cemaat ki Allah'a ve Resulüne ısıyanda bulunmuşlar, Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmamışlar, baş başkaldırmışlar,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 Konya cemaati olarak böyle bir karanlıktan Allah'a sığmıyoruz. Böyle bir ısyandan Rabb'ımıza iltica ediyoruz. Ve Allah'ımız Celle Celalu Hazretlerinden huzur ve sükun istiyoruz inşallah. Teala. üminler dersimizin serrafasını tezgin eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Estaizu Billah Veman yutay Allah ve Rasul, falâik mä al-ladîn Ânam Allah ʿalayhim min al-nabiîn wa al-südîqîn Habibim, Muhammedim, şunu biliniz ve bütün insanlık ve beşeriyete iletiniz ki. Eğer bir kimse Allah ve Rasulüne itaat ederse, Ebû leysi Semerkandi Hazretleri ve men yuhibbullahe ve rasulehu yahut ver rasule manasını vermiştir. Bir kimse Allah ve Rasulünü severse, burada itaattan murat diyor Ebû leysi Semerkandi Hazretleri tefsirinde bir kimse Allah ve Rasulünü severse muhterem bilimler. Yani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 böyle emek verilen bir cemaat, elbette ki diğer vilayetlerden farklı olacaktır. Onun için diyoruz ki, muhterem Müniler, muhterem Konyalılar, Konya gibi Türkiye istiyoruz diyoruz, haklıyız bunda. Konya gibi Türkiye istiyoruz inşallah Teala. Hem şehrinin görünüş, görünümdeki samimiyet ve tevazu, hem de halkının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 Irşat olmayan, ilim olmayan, sahip olmayan beldelerde cinayet vardır, şakavet vardır, azgınlık vardır, tuyan vardır. Çünkü nebatat ayağından sulanır, insanoğlu ise kulağından sulanır. Bu milleti İslamiye, mürşide, sahibe muhtaçtır. Peygamber Efendimizin gelmişinden evvelki asırları, zamanları düşünün.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 وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْ اَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ Onlar, Allah'ın kendilerine inamı ı ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar mahşerde. Konyalı cemaat musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olanlar,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 hiçbir garazı olmadan ah, o askere gönderilen yavrularımızın topyekunu beş vakit namazında orucunda Allah'ın sevgisiyle dolu evlatlar olsaydı muhterem ah, ya muhteremimler ya Müslümanlar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 Yüz binler Pakistanlı bir meydanda toplanıyor. Biliyorsunuz Pakistanlılar bizim derliğine ve genişliğine kardeşimiz. Evet. Ya. Ziya-ül Hak Ziya-ül Hak merhum büyük şehit Osmanlı'nın genel valisi olmayı 100 milyona başkan olmaya tercih ederim diyecek kadar asil kana sahip insan. Evet muhterem Müslümanlar.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 harimi izzetine yüzü kara ve suçlu olarak geldim. Harimi izzetine yüzü kara ve suçlu olarak, mahcup olarak geldim. Bârigâhı mecdi uluhiyetine dört şey getirdim ki bunlar senin hazinende yok Allah'ım diyor. Dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Bârigâhı mecdi uluhiyetine dört şey getirdim ki bunlar senin hazinende yok diyor. Yok, aciz, taksirat ve günah getirdim rahmet almaya geldim Rabbim diyor afif almaya geldim Allah'ım diyor bağışlanmamı istiyorum yüce Rabbim diyor muhterem Müslümanlar ya acaba İmam-ı Azam Efendimizin kabir yazısında hatırlayabilir miyim ki muhterem Müslümanlar İmam-ı Azam Bağdat'ta camisini ve kabrini defaatle geçerken ziyaret ettik Ali cemaat ya vakıfen bi kabri Mütefekran bir hali bil emsi kuntum mislek gaden tekunu misli İmam-ı Azam'ın kabir taşında da bu yazılmış bu dörtlük yazılmış muhterem Müslümanlar. Ne diyor? İmam-ı Azam'ın kabir taşı ne diyor? Ya vakifan bi kabri mütefekran bir hali ey kabrimi ziyarete gelip de benim halimi düşünen mümin kardeşim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 Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmeyen gafiller, toprağın altına hazır mısınız diyoruz muhterem Müslümanlar. Hı? Hmm? <gülüyor> Zalimcikler. Müslümanlara tepeden bakanlar, İslam'ı kara gözlükle seyredenler, ajdada savanlar, toprağın altına altına girmeye hazır mısınız? <gülüyor> muhterem dinemiler, ben cemaatımdan Reca etmiş oldum, inşaallahu Teala gençlerimize kıymayacağız, tamam mı? Yaşadığı müddetle, nur gibi yaşayacak, vefat ederken, cephede öldüyse şehit olacak, yatağında öldüyse, cephe arzusunda öldü mü? Müslümanlar, burada şunu da söylüyorum, bakınız, unutmayınız, yatağında ölen bir kimse,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 O anne, Cenab-ı şehit mertebesinde huzur ilahiye getirecek Rabb-i Zülcelal'imiz, baktiyardır. Asıl söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, ''Hayatı emri bil maruf nehyi anil münkerle geçen kimse yatağında ölse şehittir.'' diyor Peygamber Efendimiz. Yani ömrünü, ömrünü irşatla geçirmiş emri bil maruf nehyi anil münkerle. ''Ey cemaat Allah'a ve Rasulüne inanınız.'' Kur'an'la ve sünnetle amel ediniz, sırat-ı müstakimde daim olunuz, içki içmeyiniz, kumar oynamayınız, zina etmeyiniz, ailenizi açmayınız, kızınızı mietekle bırak... İlâhîri muhterem Müslümanlar, söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor ve hayatı böyle geçmiş, emri bil maruf, Nehyanil münker diyoruz ilmi tabirle, bu kimse yatağında ayağını uzata uzata ölse şehittir diyor Peygamber Efendim. de uzattım muhterem Müslümanlar. Hani ben zaman zaman söylüyorum ya Peygamber Efendimiz Cuma vazlarında hutbelerinde haftalık hadisatı haftalık hadisatı ederlermiş. O ibadetten takvadan bahisleri efendim veya buna benzeyen mesaili şeriyeyi beyanları mihraf sohbetlerinde ama cuma hutbelerinde haftalık hadisatı hülasa eder devalarını tarif edermiş ben de derslerimde böyle bazen dakikalarımızı günlük hadisatı tahlil ile geçirmiş oluyorum yüce Rabbim hüsnü tesirini güzel tesirini hidayet ve tevfik ile lütfetsin inşallah <Gülüyor> muhterem Müslümanlar mahşerde karşı karşıya geleceğiz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 Allah'a doğru Resulullah'a doğru Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in ahkamı Selefi Salihi'nin yolu dedik Tekrar ediyoruz Cenab-ı Hak Selle ve Ala Hazretleri Zatına itaat ve Resulüne itibadan Bizleri ayırmasın diyoruz inşallah Kur'an-ı Kerim'e dersimizin Selefasını tezyin eden Ayet-i Kerime'ye tekrar döndüm muhterem Müslümanlar Estaizu Billah وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Bir kimse Allah'a itaat eder Resul'üne de itaat ederse Allah'ın sever, resulünü de severse fe ulayke'nallazina amana Allahu alayhim minen nebiyyin ve's-siddiqin ve'ş-şuhada'i ve's-salihin. Onlar mahşerde Allah'ın kendilerine inamı ihsan ettiği nebi'lerle beraber konyalar mahşerde söz tutan ve Allah yolunda sıratı müstekinde yürüyenler peygamberlerle beraber sıddıklarla beraber şehitlerle beraber şehitlerle beraber deyince şunu tekrarlıyorum hükmet şehit on tane hükmen şehidin içerisinde Resulullah hayatını iyiliği emreden kötülükle nehyeden kimseyi de şehitler içerisinde sayıyor aile hayatında gençler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 Medine-i Münavvere'de Ahmet Atasayar diye bir abimiz var efendiler. Kayserli kendisi. Aşağı yukarı 25 senedir falan Medine-i Münavvere'de mücavir kendisi. Nasıl? Annesinden bahseder. Annesinden bahseder ve der ki hocam hayatı boyu annem sesini dışarıya duyurmadı. Bir erkeğe duyurmadı Saçının bir telini bir erkeğe, namahreme göstermediler. Bir gün, Efendisi, Ahmet Abi'nin babası, hapisteymiş. <gülüyor> ya muhterem Zünanlar! Cevarut devri, zulüm devri, teaddi devri, fetvet devri, sen şeriatçısın falan, falan diye, tarikatçısın diye hapsa atmışlar. Vakti gelmiş, çıkacakmış, evde de kimse yok.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 Bu kadarı da fazla hocam be! Evet! Ya! Ya! Nene Hatun böyleydi Müslümanlar! Ya. Nene Hatun böyleydi! Hani Moskova tüfeğiyle kovan Nene Hatun var ya! İstiklal Harbi'nde top taşıyan kanunun üzerine gelinlik Gelinlik yorganını örten rutubet almasın, mücahidin tüfeği ateş alsın diye üzerine gelinlik yorganını örten anneniz var ya onlar böylelerdi muhterem üminler, onlar böylelerdi. O birine sesleniyorum. Ben bu nenenin torunuyum Bu annenin oğlu. Evet. Ve inşallah Müslümanlar. Ve inşallah diyorum günler öyle günler yine yaşayacağız müminler. Öyle günler gene yaşayacağız inşallahü teala. Onun için bir çeşmeye yazı istediler de muhtememinler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 dedelerini incitmeyecek inşaallahu teala. Evet. Yüce Rabbim bizi şeriatı garra Ahmediye'nin nurlu yolundan ayırma. Allah Muhterem ünliler, Allah ve Resulün emrine itaat, Resul-i sünnetine ve yoluna tebaiyet denince, iki hadisi şerifi bilhassa bugün aldım, Malzua Peygamber Efendimiz'in ahlak ve sünneti mavzuuna yetişemesen bile, bu hadisleri okuyacağım size, bakınız. İmamı Birgivi tarikatı Muhammediyesinde hadiminin şerhi berikayla beraber o mübarek ve güçlü, kuvvetli eserde Peygamber-i Zişan sahih hadis-i şerif muhterem Müslümanlar Cenab-ı i̇rbaz rivayet ediyor. Irbazit ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizimle beraber Namaz kıldılar, namaz kıldırdılar bize diyor. Salla bina sallallahu aleyhi ve sellem yevmin, aleyna minhu minhu Peygamber Efendimiz namazdan sonra bize döndüler, ay gibi, ay gibi, güneş gibi cemaliyle bize tevettüh ettiler sallallahu teala aleyhi ve sellem sonra bir mev'iza bir sohbet bir nasihat irad ettiler ki diyor gözler şarıl şarıl yaşlarla doldu kalplerde ürperti ve haşreti, haşret meydana geldi zarafet minhel uyun ve vejdet minhel kulub fe gâle minna ya Resulallah. bizden birisi kalktı diyor ke enne hâzihi mev'izatü bu mev'izâ, sefere çıkacak, ayrılacak bir kimsenin konuşması gibi oldu ya Rasûlullah. مَا دَا تَعَدُ Bize ne demek istiyorsunuz ya Rasûlullah? Rabbimiz korusun yoksa ayrılık mı var diye öyle ürüpererek, titrek sesiyle Rasulullah'a böyle dedi sahabeden bir zat. Bu bir ayrılış konuşmasına benzedi ya Bize ne demek istiyorsunuz? Hani biz bazen Allah aşkına yahu nedir buzhen deriz ya, böyle sordu hayretle Peygamber Efendimiz'e. <gülüyor>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 şimdi ve benden sonra kıyamet sabahına kadar takvayı Allah korkusunu günah ve masiyetten sakınmayı tembih ediyorum ve başınıza gelen abdi habeşi de olsa itaati vasiyet ediyorum diyor Peygamber Efendimiz ve sem'i ve ta'ati ve inkane abden habeşiyen muhterem Müslümanlar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 لَا طَاعَةَ لِمَحْلُوقٍ عِنْدَ مَاسِيَتِ الْخَالِقِ Eğer mahluk Allah'ın emrinin gayriyi emrilerse, Allah'ın yolundan gayriyi gösterirse, Resulullah'ın sünnetinden başka şeyler emreder, tavsiye ederse, Allah'a ısyan ile kula itaat edilmez diyor Peygamberimiz Şerif Efendimiz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 E hocam bunun aksi olursa bunun aksi olursa başımıza gelenin hayatın da yüzü kıbleye dönmemiş hayatın da eli arşa açılmamış hayatın da alın secdiye gelmemiş hayatın da bir defa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. dememiş sonra da ya. Seneler evveldi, İnhisarlar Genel Müdürü, Vesteler ve Radyolarda beyanatı vardı, seneler evvel. iktidara geldiğimizde 39 milyon litre içki imal ediyordu, ediliyordu, bunu 52 milyon litreye çıkardık, 84 milyon litre gayemizdir diyor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 Kızlarımıza uyurt, uyuşturucu, 8-10-12 yaşında memleketin evladı, yumurcakları, kızları uyuşturucuyla sarhoş edip piyasada satıyorlarmış Muhterem Müslümanlar. <Gülüyor> Emniyetçiler evi bastılar, evdeki yaşta olanlar herhalde evvelden haber almışlar, yoklar dört tane küçücük çocuk çıkmış karşılarına evde. Diye gazete böyle aynen söyledi, radyo aynen bütün millete duyuruyor Muhterem Müslümanlar ya. Yani Allahsız düzenin, Allahsız nizamın, Allah'a ısyan eden bir sistemin yapacağı bu muhterem ve Bu belki senin komşumda dahi vardır da Müslüman haberin yok. Ya, ya. Konyalılar şunu söylemek istiyorum. Devamlı bu gönlünüzde ve kafanızda, beyninizde akis yapsın, yankı yapsın inşallah yeni tabirle. İnsanlık için demek ki başka çıkar yok. Dönüş İslam'adır. Dönüş İslam'adır, dönüş Kur'an'adır, dönüş Hazreti Muhammed'edir. <gülüyor> Akif, Akif, Allah'a dayan, şeye sarıl, hükmüne ramol. ol. Sonradan böyle değiştirmiş. İlk yazışında hikmete ramol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkarıyor, diyor muhtemelen Bir tek yol var, arkası çıkan, hani Necip Fazıl'ın yol kavşaklarına dursam,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 ve yukarıya kadar ashab kiramın yolu muhterem ünler yüce Rabbimiz bizi en doğrudan ayırma diye dua ediyoruz inşallah muhterem Müslümanlar Peygamberi Zişan Efendimiz gözleri yaşartan gönüllere ürperti veren gönüllere ürperti veren o mevzasında şöyle devam ediyor fe innehu men ye'iş minküm fe seyeraktilafen kethira bakınız Müslümanlar 1400 sene evvel fahri kainat o gözleri yaşartan konuşmasına böyle devam ediyor. Vasiyetinden sonra takvayı ve amirlere, büyüklere itaatı, Allah'a itaat eden amirlere itaatı emrettikten vasiyet ettikten sonra böyle buyuruyor fe innehu men ya'iş minkum feseyraf tilafen kesira sizden eğer benden sonra sizler Cenab-ı Hak ömür verir de dünyanın seyrini görürseniz Birçok tefrikalar, çekişmelere şahit olacaksınız. Ya Müslümanlar, 1400 sene evvel Resulü Zişan böyle buyuruyorlar. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اَخْتِلَفًا كَثِرًا Çok ihtilaflar, çekişmeler, tefrikalar. Sen şu partidensin, ben bu partiden. Var, var. Yahu kuzum,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 bulacaksın. 65 milyon 1,5 milyar 50 baş 55 İslam devleti orada birleşeceksiniz. Baksa. İşin evveli de, ahiri de, ortası da bu muhterem ümmetler. 65 milyon Türkiye'mizde. Sonra 1,5 milyar 55'e yakın İslam devleti 55 57 her neyse muhtar Müslümanlar. Evet, bir gaye etrafında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 kerhaneleri boş, sokaklarından gül kokusu, hanımlarından ihtek kokusu, erkeklerinden haya kokusu gelen bir cemiyet için varız inşallah. Rabbimiz Kerem buyursun, görelim, öyle ölelim Müslümanlar. Hep beraber dua ediyoruz değil mi? İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Muhterem Müminler, Peygamber Efendimiz o günden 1400 sene evvel, bugünü aynen görüyor gönül gözüyle. Benden sonra ömrünüz olursa, veşeyer ihtilaflara kesra o yaşayan kimse çok acip ihtilaflar görecektir aleyküm bir sünneti efendim bakınız müslümanlar tavsiye neymiş şimdi yani hiç teklifsiz konuşuyoruz değil mi muhterem emirler, İslam dairesi içerisinde yani hepinize ayrı ayrı sorsam peygamberimizin Efendimiz hazretlerinin tavsiyesine uyuyor muyuz diye sorsam ne diyeceksiniz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 Peygamber Efendimizin lihye-i saadeti, mührü ve mektuplarından, kılıçlarından tutunuz da Kulefah-i Raşidi'nin kılıçlarına ve kutsi emanetlerine varıncaya kadar Osmanlı devrinde adet olmuş muhterem ümimiler o, o mukaddes emanetlerin bulunduğu yerde 24 saat hafızlar Kur'an okurlarmış Evet, yüz yıllar, yüz yıllar, yüzlerce yıl böyle devam etmiş Emanat-ı Mukaddese hücresinde hafızlar 24 saat Kur'an okurlarmış. Peygamber Efendimiz Kulefayı Raşidin şerefine son zamanda yine okutacağız filan diyorlardı. Rabbim nasip eder gene okunur inşallah muhteremüsubmalar. İşte içeriye koymadılar. Bir zarar gelir Allah korusun bir su kas olur diye böyle önünden camdan seyrettik, sakalı şeriften tutunuz Peygamber Efendimiz'in mühürlerine, mektuplarına varıncaya kadar bütün sahabenin bıraktığı mukaddes, emanetler evet muhterem şu halde Yavuz Sultan Selim ile başlayan hilafet Osmanlı büyükleri ve sultanlarına da geçiyor ve ondan evvel ve sonrakiler ve İslam yolunda yürüyenler Peygamber Efendimiz buyuruyorlar size vasiyet ediyorum onlara tabi olacaksınız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 Sahabenin yolu, hulefai Raşidi'nin yolu, gerçek müminlerin yolu, Osmanlı dedemizin yolu, ve hekede ve hekede. Ya Rabbi, nurla dolu bu yoldan bizi ayırma diye dua ediyoruz. Son sözü de söylüyorum muhtemel Müslümanlar. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, rızkınız darsa haccedin, ömre yapın diyor. Şöyle mantıken, bu devrin küzlük kafasına bakacak olsanız, darılmayın Müslümanlar,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 görmedin Müslümanlar. Arşın sahibi hani Bilal-i Habeşi hurmaları böyle yığmış da kesiyorum mezun efendim. Bilal-i Habeşi böyle hurmaları yığmış Peygamber Efendimiz ya Bilal ne hayrola falan. Ya Resulallah şunu zekata ayırdım, şunu satacağım şunu da çocukların rüzgü. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Enfık ya Bilal ve la tahşe minzil arş-ı iklale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 Selamü aleyküm Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i tayyibeyin müceği mübarekesiyle gülerek çene kapılmak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilüp hakka ittibak, batılı bir batıl bilüp batıldan iştenabeyleyen zümreyi salihine ilhak eyle şeriatı, garra-i, ahmediye-i, muhammediye -i, -i temessük ve ittibalarımızı yevmen feyev mağmuzdad Cümlemize ve arz üzerinde bütün inanmış insanlara, Müslüman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksel gayemiz olan cemali ile iltifat ve ikram ile. Sübhane Rabbi rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin al fatiha